Değerli dinleyenler, bir fıkkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, bir kimse diyor herhangi bir işin sonucunu bilmeden, kendisi için hayırlı olup olmadığını nasıl karar verir diye soruyor. Sonucunu kestiremiyor, bilmiyor bunun hayırlı olup olamayacağını nasıl anlar diye bir soru. Tabi istihareyi akla getiriyor. Veya istişareyi, istişare ve istihare bildiğimiz gibi iki, bununla ilgili iki terim var. Önce istişare bildiğimiz gibi herhangi bir konuda kararsızlık varsa öncelik arz eder. Yani istişare yoluna gidilmesi gerekir. Bilenlere danışmak kısaca. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerime de istişare edilmesi bir defa istenmiş. Emir sigasıyla ve tavsiye netiliğinde. Birisi ve şabirin fil emri fede azamte fe tevkele Allah ayet kelimesi. kerimesi. Ey Habibim onlarla istişare et. Yani hangi konuda? Fil emr. E, önemli işler önemli iş konusunda. Yani danışmayı gerektiren, dünyevi tecrübeleri gerektiren bir konuysa öndeki ön, önemli mesele o konuda işi bilenlerle istişare et. Fîd-i azemte o konuda istişaren yaptıktan sonra azmetip karar verince de fetevek Allah. Allah'a güvenip dayan. Demek ki doğrudan doğruya Allah'a tevekkül etmek yerine önce işi bilenler istişare etmek bir kanaat sahibi olmak, oylama yapmak ne gerekiyorsa bu danışma kurulu olur, yönetim kurulu olur, meclis olur. Efendim e, gerekli danış istişareler yapıldıktan sonra karara var, varınca gerekli tedbirler alınacak demektir. Ondan sonra Allah'a güven buyruluyor. Diğer bir ayet-i kerimede ve emruhum şura benihum. Müminlerin İslam toplumunun durumundan söz edilirken onların işleri aralarında iledir. Yani tek başına karar vermezler. Önemli olan işlerde tartışırlar, müzakere ederler, delilleri ortaya koyarlar. Ortak bir kanaat meydana gelir. Ondan sonra Allah'a güvenip dayanırlar şeklinde iki ayet e de İslam'da istişare ile ilgili önemli ipuçları verilmiş ve müminler buna teşvik edilmiş. O yüzden de Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem önce bir konuda kararsızlık varsa istişare yoluna gidiyor. Önemli olan birçok noktalarda Allah Resulü'nün ısrar ettiğini görüyoruz. Bütün gazvelerde bu genellikle vardır. Mesela bakıyoruz Bedir gazvesi. Dikkate aldığımızda Bedir denilen yere kadar gidilmiş düşman askeri Müslümanların kat kat, 3 kat fazlası 1000 kişiye yakın düşman ordusu var. Beri tarafta Müslümanların 300-305 kadar askeri var. 3 katından daha az. Dolayısıyla Böyle bir durumda bir yere Allah'ın Resulü askeri yerleştirirken sahabelerden birisi sormuş. Ya Resulallah, demiş buraya yerleşmemiz Bedir'de vahye mi dayanıyor? Allahü Teala mı buraya yerleşmemizi emir buyurdu? Yok demiş Peygamberimiz tecrübe göre burasını uygun buldum demiş. Ya Resulallah müsaade ederseniz demiş bu bölgeyi ben iyi tanıyorum demiş Bedir bu arazileri. Burada bir yerde demiş su var, çölde su önemlidir demiş. Su konusunda sıkıntıya düşmememiz bakımından o suyun başına demiş askeri yerleştirsek daha uygun olur diye düşünüyorum. Düşmanın da suya ihtiyacı olacak ve su bizim kontrolümüz olmuş olur buyurmuş. Allah Resulü doğru mantıklı demiş. Hemen kısaca askeri yerleştireceği yerden vazgeçip, ee, o sahabenin tecrübeli tecrübeye dayalı olarak söylediği yere asker yerleştirilmiş. Fakat tabii burada şu da var hemen bakıyoruz siyer kaynaklarında hemen bu yerleştirme sırasında havada aslında pek bulut falan olmadığı halde birden bulutlar zuhur ediyor. Tabii 3-5 saat askerin oraya sevk edilmesi yerleştirilmesi bir zaman geçiyor. O arada bir yağmur yağıyor. Ve dolayısıyla su ihtiyacı karşılanacak derecede su birkintileri meydana geliyor. Yani Allah-u Teala e, siz Muhammed'in Muhammed dediği yere askeri yerleştirirseniz bile korkmayın. siz susuz bırakmam anlamında hemen orada bir mesaj da verilmiş aslında. Yani sam teslimiyetle siz bir farz oraya yerleşmiş olsaydınız bile biz sizi aç da bırakmazdık, susuz da bırakmayacağız mı anlamında bir mesajın da ayrıca geldiği siyer kaynaklarında var. O işin başka bir yönü ama Allah Resulü istişaresini yapmış. Daha doğrusu o sahabenin, bölgeyi bilen birisinin dediği şekilde asker diğer yere yerleştirilmiş. Uhud'da da buna benzer istişareler var. Yani gençler Yaşar demişler, şehir savunması yapalım. Şey, şey, Peygamberimiz daha doğrusu şehir savurması yapalım düşman e, düşmanı e, medine Medine şehri kenarında karşılayalım demiş. Fakat gençler yazıda düşmanı niye e, evlerimizin yanına kadar sokalım? Kızlarımız, hanımlarımız çocuk, burada şeylerimiz var. Onların yakınına kadar düşmanı niye getirelim? Düşmanı Uhud meydanında karşılayalım. Meydan savaşı yapalım diye ısrar edince peygamberimiz bakmış gençler özellikle çoğunluk Bedir gazvesine katılamayanlar falan heyecanlı gençler öyle arzu edince peki demiş peygamberimiz bir bakıma oylama sonucunda çoğunluğun diyelim görüşüne itibar ederek da meydan savaşı yapmak üzere çıkmak üzere karar verilmiş Allah Resulü gitmiş hazırlığını yapmış zırhlarını giymiş bu arada yaşlı tecrübeli sahabeler demişler ki Allah Resulü'nün meyli düşüncesi şehir savunması yapmak şeklindeydi. Dolayısıyla burada savunma yapmamız daha isabetli olabilirdi. Peygamberin biri bildiği vardır demiş yaşlı sahabiler ve gençlere. Siz demişler acele ettiniz heyecanlı konuşmalar yaptınız illa meydan savaşı dediniz. Öyle bir karar çıktı ama isterseniz bu konu yeniden gözden geçirilsin. Allah Resulü'nün meyli istikametinde yeni bir karar verilsin. Deyince gençler doğru demişler. Olabilir, bizim için fark etmez falan diye kendi aralarında konuşmalarında konuyu yeniden müzakere açma kararı vermişler bir bakıma. Allah Resulü dönüp gelince de ona konuyu arz etmişler. Yaşarlar böyle böyle demiş yaşlı sahabeler. Gençler heyecana geldi. Meydan savaşı yapalım dediler ama eğer sizin eee illa şehir savunması yapıyor, yapılsın diyorsanız gençler de buna gençler de buna katılacak ve dolayısıyla yeniden bu konuyu isterseniz müzakere edelim. O yönde karar çıksın demişler. Allah razı yok demiş bir peygamber kararını verip zırhını giydikten sonra artık savaşmadan geri dönmez buyurmuş. Ve kararlı bir şekilde Hulasa Uhud'a gidilmiş ama bildiğimiz işte 70'in 70 üzerinde şehit verilmiş. Bir takım sıkıntılar yaşanmış Uhud'da. Acaba şehir savunması olsaydı bunlar e, bu şekilde tecelli eder miydi bilemiyoruz. Yani hulasa istişare sonucuna Allah'ın Resulü orada uymuş. Bunun gibi Hendek'te var istişare diğer o pek çok önemli olaylarda Peygamberimiz e, karşısına çıkan önemli bir olayı hep istişare ederek sonuca bağlamış. Şimdi o yüzden bizim kardeşimize bir defa tavsiyemiz. Bu neyse sözün ettiği, düşündüğü konu karar veremiyorsa önce istişare etmesini tabii ki ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler istiyor. Uygulama böyle. Bundan bir sonuca varılamıyorsa istişare ediliyor, bilenlere soruluyor, soruşturuluyor. Buna rağmen kararsızız diyelim. Bu bir dünürlük meselesi olabilir. acaba bu evlilik hayırlı mı olacak, şerli mi olacak, iyi mi olur, kötü mü olur? ...soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz, sızım akrabasından, bilenlerden soruyorsunuz falan. Buna rağmen bir karara varamıyorsunuz. İki yerden birden istenen, diyelim dünür var, bir hanım kıza veya erkeğin iki tane talibi var. Karar veremiyor bir türlü. Acaba o mu olsun, bu mu olsun, hangisi hayırlı olur mu anlamında. istişareden sonuç alamıyorsa, ondan sonra istihare yoluna gidiliyor. İstiharede de istihare duası var. İlman kitaplarında bunların e, metinleri de vardır. E, i̇stihare namazı kılındıktan sonra istihare duası okunuyor ve dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan kısaca hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işaret e, olması e, temenni edin, isteniyor. Ve dolayısıyla istihare bir gece, iki gece, üç geceye kadar diyelim e, istihare duası okunarak yatıldığı zaman abdestli şekilde o olayla alakalı lehte veya aleyhte bir tecelli hani korkulu bir rüya görüldüyse efendim bize bir takım vahşet sahneleri gösterildiyse herhalde bu işte hayır yok gibi yorumlanıyor çok güzel yeşillikler şeyler bir takım güzel sahneler rüyamızda zuhur ettiyse herhalde bunda bir hayır var gibi yorumlama yoluna gidilebiliyor. Bunu istihare ediyoruz bildiğimiz gibi yani kısaca böyle bir durumda karar verilememesi halinde istişareye gidilir. İstişareden de bir sonuç alınamaması durumunda istihare yoluna başvurulur ve bir sonuca gidilmeye çalışılır. Başka bir kardeşimiz bir bey eşinin kendisine ait parasını rızası olmadan kendisi ve ailesi, ailesi için harcayabilir mi diye sormuş bir kardeşimiz. Güzel bir soru aslında. Yani hanımına ait olan parayı, hanımın maaşını e, getireceksin, benim emrime vereceksin vereceksin diyor. Ay sonu gelince e, sana ait olan parayı getir bana teslim edeceksin diye hanımını zorluyor mesela bir erkek. Zorlayabilir mi? Tabii ki zorlayamaz. Neden? Çünkü bir evin e, geçimini sağlamak erken üzerine vaciptir. ayet kerimelerle hadis-i şeriflerle bu açıklıkla sabittir. Nesabel Lüünfik dü saatim saati ve men kudrale risku felünfik ma ta'allahu ayet kerimesinde lünfik dü saatim saati. Hali vakti yerinde olan ailesini geçindirirken, hanımını ve çocuklarını geçindirirken ona göre harcama yapsın, infak etsin. Fel ve men kudale Rızkı kendisine daraltılan geliri azalan kimsede Fernefik Ma'atullahu Allah'ın kense verdiğinden harcama yapsın. Yani geliri azaldıysa az harcama yapmak yoluyla ailede bir denge sağlansın. O fakirlik durumuna ihtiyaç, sıkıntı durumuna göre aile kendi bir çekir düzen versin diye burada zenginlik durumunda ve yoksulluk durumunda harcamanın Farklı olabileceğine işaret edilmiş. Lâ kilfüullâh nâs illâ Çünkü Allah verdiğinden başkasına kişiyi mükellef tutmaz buyurulmuş. Yani bin, bin lira gelir var kişinin, beş bin lira harcamaya kalkarsa ayda dört bin lira açık verir demektir. Bunu kapatması mümkün değil. Ve bu aile yuvası devam edemez o haliyle mesela. Dolayısıyla hemen o bin lira asgari ücrete göre intibak nasıl olur? Veya iki bin lira gelire göre 5000 bin geçinmeye geçinip dururken bir aile birden işini kaybederek yeni bir iş aramada vesaire de bin liradan iki bin liraya düştü diyelim ailenin geliri. 3000 bin lira azaldı. Her ay eksik geliri var ailenin artık. O 2000 bin liraya göre ayak uydurması giyim kuşamda yeme içmede ve diğer belki oturacakları evde daha mütevazi bir eve taşınarak ee, dolayısıyla... Ee, ailenin durumu, gelir düzeyi azalınca o gelir düzeyine göre ayak uydurması ayet-i istenmiş. Şimdi bu hep erkeğin üzerinde olan bir görev. Hanımın böyle bir mecburiyeti yok. Ama şu var, eğer hanımın da geliri varsa hanım da elbette böyle bir sıkıntılı zamanda, ailenin dara düştüğü bir zamanda kendi gelirini ailesine, kocasına, çocuklarına tahsis ederse tabii iki aileyle ala Buna mecbur olmadığı halde hanım böyle bir harcama yaptığı için ayrıca sadaka icra alacağında da şüphe yok. Çünkü bildiğimiz gibi bir erkeğin evine yaptığı bütün harcamalar sadaka hükmündedir. Bu hadis-i açıkça ifade edilmiş. Hatta infakın en faziletlisi ailesine yaptığı harcamadır buyurmuş Peygamberimiz. Yani eftalül infak veya eftalül nafakati li ehliha bir kimsenin e, en faziletli yaptığı harcama li e, ehlihi ailesi için yaptığı ondan sonra diğer akrabası hizmetçi varsa evde hizmetçisine yaptığı ve ondan sonra fisebillah geliyor mesela. Yani Allah yolunda harcamadan da öncelikli ailesinin yaptığı harcamaya öncelik verilmiş. En faziletli infak olarak hadis-i şerifte ifade buyurulmuş. Yani kısaca erkeğin yaptığı bütün harcamalar, 20-30 yıl ya 40 yıl, 50 yıl süreyle hanımını ve çocuklarını geçindirmek için yaptığı bütün harcamalar İslam'da sadaka hükmündedir. Ve ona ezir kazandırır. Hiçbir şey boşa gitmez. Demek ki bir erkeğin evine aldığı aile evladına üst baş giyim eşyası mutfak, gıday vesaire aldığı neler varsa, bütün bunları aynı zamanda ona sadaka sevabı kazandırır. Hanımın harcamasına gelince, Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin hanımı Zeynep, başka bir sahabe hanımıyla zengin varlıklı durumdalarmış, anne babadan kalan miras sebebiyle, başka imkanlarla, zekat, sadaka başkalarına verebiliyorlarmış. Bu arada e, kocaları bir ara işsiz kalmış diyelim günümüzün ifadesiyle. Yani eve bir şey getiremeyecek durumu olmuş bir ara Abdullah bin Mesud'un ve diğer sahabenin. Bunlar düşünmüşler. Evet kocamızın e, durumu kötüleşti. Eve bir şey alamaz duruma düştü. Ama bizim malımız var. Acaba biz e, eve harcasak malımızı bize ecir olur mu diye peygamberimize e, tasadduk kelimesi de var hatta orada. Sanki zekat niyetiyle sadaka niyetiyle harcasak e, ecir olur mu diye sormuşlar Peygamberimiz. Allah'ın Resulü tabii ki demiş. Kocanız bu şekilde dara düştüğü zaman da sizin başkalarına fakirlere falan sadaka dağıtmak yerine kendi ailenize harcamanız size iki kat sadaka ecri kazandırır buyurmuş Allah Resulü. Kocanızın harcaması bir kat sadaka sevabıysa siz mecbur olmadığınız halde bunu eve harcamanız size iki kat sevap kazandırır. Birisi nikah bağından dolayı, diğer baş dışarıya yaptığınız sadaka sevabı olmak üzere iki kat ecir kazanırsınız buyurmuş. Ve dolayısıyla hanım kardeşlerimizin de eve olan harcamaları çocukların daha iyi okullarda okuması, yetişmesi ve diğer konular için destek sağlaması maaşından, gelirinden, belki miras malından ona iki kat ecir kazanacağı ifade buyrulmuş. Yani bir bakıma karı koca hayatı ortak bir hayat oluyor ve dolayısıyla birlikte hareket ederek ailenin daha iyi şartlarla geçimini sağlaması, çocukların daha iyi yetiştirilmesi, güzel okullarda eğitim görmesi, hayat hazırlanması, onlara efendim meslek kazandırma, ticarete atılacaklarsa sermaye imkanları ortaya koyma gibi durumlarda birlikte hareket etmeleri karşılıklı yine hiç birisi boşa gitmez. Hanımın e, harcamaları, gayretleri erkeğe göre onu iki kat ezir kazandırır anlamında Allah Resulü konunun önünü açmış. Şimdi bu hülasa e, aksi olduğu durumda kadın eve harcamak istemiyor. Erkek zorluyorsa. Buna hakkı yok. Yani kadın şöyle düşünebilir. Kocamın aldığı maaş veya geliri aileyi rahat geçindirebiliyor. Ben kendi gelirimi tasarruf edeceğim, biriktireceğim, Allah yolunda tasadduk edeceğim dese, ailede sıkıntıda değilse, onun parasına ailenin ihtiyacı da yoksa, hayır yapmak isteyen bu hanıma engel olmak da doğru değil. Hacca gitmek isteyebilir, umreye gitmek ister, kendi parasıyla efendim hayır asenat yapmak, ee, bir camiye yardım etmek isteyebilir, bir Kur'an-ı Kerim kursu inşa etmek, vakıf yapmak isteyebilir hanımefendi kendi imkanlarıyla, miras malıyla mesela, anne babadan büyükçe miras kalmış. Ben bunu da hayır yapmak istiyorum diyor hanımefendi. Bunu ahirete götürmek, taşımak istediği belli. Kocasının geliri de yeterliyse ailesini geçindirmede, hanımın elindeki bu miras malını kocası el koyarak Hayır bunu bana vereceksin. Bunları satacağız. Babandan kalan evi, daireyi, neyse e, dükkanı. Sermaye yapacağım gibi zor zorlaması hakkı yok. Erkek bunu, hanımını zorlayamaz. Ama hanımı şunu söyleyebilir. Tamam satalım. Ticaret yapacaksan, ticarete atılacaksan birlikte atılalım. Şirket ortak olsun. Aile şirketi kuralım. Babamdan kalan bu dairenin, dükkanın, mağazanın neyse ederi nedir? 300 bin liraya diyor. Sen de 300 bin lira imkanı ortaya koy. Eşit şartlarla şirket kuralım. Mesela resmi olarak bir şirket kurarlar. Birlikte ticareti yürütürler. Hanımın malı da kaybolmamış olur mesela. Yani bunlar her zaman olabilir. Günümüzde de zaten mal üzerinde anlaşmalarla bunlar yapılabiliyor. Yani aile şirketleri kurmalar yoluyla e, mallar kaybolmasın diye dünyanın bin bir şeyi tahalli var. Bu erkeğin birden vefat etmesi, kaza geçirmesi hatta geçimsizlik yüzünden boşanmaların meydana gelmesi durumlarda tabii ki erkeğin emrine verilen bu gibi mallar yok olup gidiyor. Ondan sonra hanım her şeyini kaybetmiş bir halde kendini kapının önünde buluyor mesela. Bu da elbette makul değil e, ve e, erkek kadın haklarıyla ilgili açıklanamayacak e, mağduriyetler meydana getiriyor. Onun için bu konuda e, kısaca e, erkeğin hanımını illa e, maaşını miras malını bana vereceksin deme hakkı yok. Buna hanımını zorlayamaz. Ama hanımı kendiliğinden aileye destek sağlarsa buna da kapı görünüyor. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor Kapalı bir bayanın pantolon giyip dizlerine gelinceye kadar palto türü, manto türü bir şey e, giymesi ne kadar uygundur diye sormuş. Şimdi bu konuda tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifin esas alınını biliyoruz. Erkeğe benzemeye çalışan kadına, kadına benzeme, benzemeye çalışan erkeğe lanet olsun. Allah'ın hale lanet eder gibi mesela. Bunu nehyeden hadis-i şerif, hadis-i şerifler var. Bu belli. Yani kısaca bu İslam'ın meselesi de değil. Bütün dünya milletlerinde bakıldığı zaman erkek erkek gibi görünmeli, kadın kadın gibi görünmelidir. Yani kadın olduğu belli olmalıdır kılık kıyafetinden diye. Genel ölçüler getirilmiş kılık kıyafet bakımından. Ve ayrıca İslam'da da tesettür dediğimiz giyimin şekliyle, miktarıyla ilgili de Iki, i̇ki lafız aslında devreye girmiş Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi. Bir cilbap, bir de e, hımar olmak üzere. Yani hımar başörtüsü malum. Cilbap da başörtüsünün dışındaki diğer ikinci örtü oluyor. Vücudun diğer yerlerini örten dış örtü diye, diye ifade ettiğimiz. Evden dışarı çıkarken hanımefendilerin giydikleri e, manto, ferace, kaban vesaire gibi e, giydi cilbab denilen örtüsü. İki, iki parça halinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Dolayısıyla bunların tabii e, şekli üzerinde e, kesin bir şey ifade edilmemiş ama vücut hatlarını belli etmesin, altını göstermesin gibi bir de çok dikkat çekici derecede, aşırı derecede hani renk açısından falan edep adab bakımından bazı şeyler üzerinde değerlendirmeler yapılmış. Ama asıl olan e, altını göstermemesi Vücut hatlarını belli etmemesi e, Yoluyla Başın örtülmesi, saçların görünmemesi e, Ve topuğa kadar da e, Dış gi giysi Veya dışarı çıkıldığı zaman e, Vücudun örtülmüş olması Esas alınmış O yüzden el, yüz Ve nefi mezhebinde Topuktan aşağı ayaklar isnna edilmiş Üç aza açık kalabilir denmiş Bunun dışında giyerlerin örtülmesi ...esası getirdiğini biliyoruz. Şimdi burada... ...tabii cilbap dendiği zaman... ...bu cilbabın tek parça halinde... ...işte boynundan... Efendim, ayak, e, ...ayaklarına kadar... ...dizlerine kadar uzun olması... ...akla gelir. Tek parça halinde. Hatta bunu tek parça halinde... ...hımarı da başörtüsüne biz... E, içe, ...içeri alalım... ...onun üzerinden işte çarşaf dedikleri... ...başıyla beraber tek bir çarşafla örtüyle bedenin tamamını örtelim gibi yorumlar buna eklenmiş. Ama o zaman iki parça olmanın da tabi mantığı kalmıyor dikkat edilirse. Hımar ayrı, Cilbap ayrı zikredilmiş. Birisi Nur suresinde, diğer Ahzab suresinde 59. ayet-i kerime. Nur suresindeki 30. ayet-i kerime mesela, ile alakalı olan. İki surede ayrı ayrı ayet-i kerimelerde iki lafızla hanımların örtüleri hakkında bir ölçü getirilmiş. Şimdi dolayısıyla e, burada e, manto ve kaban falan dediğimiz e, örtü e, topuklara kadar inmek yerine işte dizlerde kalsa onda oradan alt kısmı örtmek konusunda bir çorap var bildiğimiz gibi günümüzde giyilen. O da ten rengi olmasın altını göstermesin diyoruz çorap giyilecekse. Biz de onun yerine acaba Pijama türü, pantolon türü bir şey olur mu? Şimdi dizlere kadar zaten mantoyla örtülmüş durumda. Alt kısmında iki hanımlara ait pantolon olmak şartıyla diyoruz yalnız. Erkek pantolonu değil, hanımlara ait olan bir pantolon da topuklara kadar altta bir şey giyilmiş olursa, hele günümüzün şartlarında çoraptan daha da sağlıklı olduğunu düşünme imkanı da var. Çorap zaten giyilmiş durumdadır. Bir de üzerine pantolon ama hanımlara ait olmak kaydıyla giyilse zaten üst kısmı mantoyla örtülü olacağı için e, bunun e, erkeklere benzeme şekli meydana getirir mi? Böyle bir şey aslında akla gelmiyor dikkat edilirse. Yani bir hanımefendinin başörtüsü var, mantosu var hanımefendilere ait. Ondan sonra da e, ayağı giydiği pantolonun da sadece çorap kısmı görünüyor mesela. Bunun erkeğe benzediğini e, ileri sürme imkanı yok. Yani bu yüzden e, hanım kardeşlerimiz bir çorap yerine bunu tercih etmişse bilhassa e, öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz bakımından falan özellikle uzun otobüs yolculuklarında falan daha sağlıklı e, olduğunu düşünerek bazıları bunu tercih edebiliyorlar ve buna da tak verme gerekiyor. Yani burada Erkeğe benzeme veya kadına benzeme var mı yok mu? O açıdan meseleye bakmak gerekiyor. Tabii ki bunu mantosuz veya üzerine kaban vesaire giymeksizin tamamen erkek pantolon dar pantolon şeklinde giyilmesini caiz görmek tabii ki söz konusu olmaz. Üzerinde muhakkak dışarıya çıkarken cilbab dediğimiz dış örtü giyilmek şartıyla diyoruz. Bunu ilave etmemiz lazım. Yoksa bu olmaksızın çok dar pantolonla bir hanım kardeşimizin ben tesettülüyüm e, demesi tabii ki mümkündür ama vücut hatlarını belli ettiği için hele açıkça erkeğe benzeyecek derecede bir pantolon göründüğü için e, onun tamamen caiz olduğunu söylememiz söz konusu olmaz. Yani bunda en azından kerahat, mekruh denecek derecede bir kıyafetin e, söz konusu olduğunu düşünmek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor evabin namazının iki rekat kılınabileceğine dair rivayet bulamadım. Hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi 6 rekat e, diye geçiyor. Öyle mi kılmamız gerekir diye sormuş. Şimdi bununla ilgili tabii farklıca rivayetler var. Şimdi şunu ifade etme gerekiyor. Nafile namazlar aslında iki rekattan başlar. Teravih namaz dahil. Yani teravih namazına da iki iki bildiğimiz gibi. E, rekatlar devam eder Bu yüzden e, Bu şeyler içinde geçerli Kuşluk namazı kutuha, Ondan sonra e, Teheccüd namazı Mesela gibi namazlarda da iki rekattan başlar Ama ben dört kılacağım diyen iki kılar Tehiyyat ve salibarikleri okur Namazdan çıkacak gibi Nafile namazlarda Ondan sonra ayağa kalkar dörde Devam eder Dört yerine 6'ya çıkarır. 8'e çıkarabilir. Mesela teheccüd namazında 8'e kadar hatta 12'ye kadar çıkaranlar bile bazı rivayetlerde olabiliyor. Ama aslı temelde 2 rekaattır. 2 rekatla başlar yani. 4'e çıkabilir, 6'ya çıkabilir. Cevabi namaz içinde bunu değerlendirme gerekiyor. Yani blok halinde 6 rekat değil, aslı 2 rekaattır ama arzu eden 4'e çıkarır, isteyen 6'ya da çıkarabilir şeklinde değerlendirme gerekiyor. En az 2 rekat diye değerlendirmek bu nafile namazlarda esastır. Bu yüzden e, onunla ilgili rivayetler daha dikkatlice incelenirse e, iki rekattan başlar dört veya altı rekata kadar çıkarılabilir diye e, bunlar nafile ibadet zaten. Şöyle yapılabilir diye serbest bırakılmış. İlle şu kadar kılınsın diye emir yok. Bunlar tavsiye niteliğinde olan işte müstahap veya mendub diyoruz zaten. Yani tamamen sünnet de diyemiyoruz. Evabin namazına Ümmet bakımından bir kuşluk namazına sünnet yerine müstehap veya mendup lafızları kullanıyor. Çünkü tam sünnet, müekket sünnet falan denilse sürekli vebal anlamına geliyor. Yani onu kılmayanlar, terk edenler sürekli vebal işliyor diye düşünmek gerekir. Fakat müstehap dendiği zaman bunu kılanlar büyük sevap kazanır, kılmayanlar o sevaptan mahrum kalır ama günahı da girmez şeklinde değerlendiriliyor tabi teşvik manasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi kılmış mümkün oldukça kılmasına tavsiye etmiş. Daha fazla ecir kazanmak için bunlar tavsiye edilmiş. Bildiğimiz gibi sıralamada farz, vacip, sünnet, sünnetin de müekkes sünnet, sünnet kısımları var. Bunlara müstehab e, ve mendub diyoruz. Sünnetin de altında teşvik ve tavsiye edilen tergip, rağbet edilmesi istenen e, nafile namazlar var daha fazla Ecir kazanmak için yapılan ilaveler var Müstahap veya mendup içinde yer alanlar mesela Peygamberimiz sıra seilen bir hadis-i şerifinde men salla isnete aşlakatin fiileletin ve neharin kim gün ve gecede 12 rekat namaz kılarsa Ondan sonra bunları saymış peygamberimiz. Farz namazların dışında yalnız. Farz namazların dışında 12 rekat namaz kılarsa hangi namazlar bunlar? Sabah namazının 2 rekat hadis-i şerif metninde. Öğleden önce 4 rekat öğlen namazın farzından önce öğlen namazın farzdan sonra 2 rekat. İkindi yok bu hadis-i şerifte. Akşam namazdan sonra 2 rekat, yatsı namazdan sonra 2 rekat. Yatsı namazından farzdan önceki 4 rekatta bu hadiste yer almıyor. Yani müekket sünnetler diyelim ona biz zikredilmiş hadisin devamı şöyle bitiyor. Ben Allah ben Allahü fil cenneti Allah ona cennete bir köş bina eder. Yani cennette kalacağı mekanı bu 12 rekat farzların dışında kıldığı namazlar sebebiyle kendisi ikram eder buyruluyor. Oradaki kalacağı mekanı köşkü, binası hazırlanmış olur. Bu namazların ikramı, sevabı bu olur şeklinde hadis i Şerif'te teşvik edilmiş. Fakat öbür taraftan mesela ikinci namazıyla, yaslı namazı ilk sünnetlerinde peygamberimiz zaman zaman kılıyor ama kılmadığı da oluyor mesela. Bunlara bu sebeple gayrimövket diyoruz. Ama öbür taraftan bakıyoruz, rekat sayılarını saydığımız zaman 17 rekat farz namazlar var bildiğimiz gibi. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yastır namazının farzları toplam 17 rekat. Vitir namazında buna vacip olarak ekleyince 20 rekat oluyor. Sünnetleri sayıyoruz. 12 rekatın üzerine, müekketlerin üzerine ikindi namazının sünnetiyle, yastır namazının ilk sünnetini eklediğimiz zaman tam 20 rekat oluyor. 20'ye 20. Yani sanki her gün 20 rekatlık sünnetleri tam kılan kardeşlerimiz bakımından faz ve vaciplere denk bir günlük namaz yedekte duruyor. Fazlaten o kadar namaz kılıyoruz. Formül gibi yani matematik hesaplama gibi sanki o şekil denk getirilmiş. Hesaplama ona göre yapılmış. Ramazan geliyor yine 20 rekat teravih namazı. Yine bir günlük fazı vacip namazlar kadar bir yedek namaz bir ay süreyle kılınıyor mesela. Şimdi hemen acaba yarın kıyamet gününde Kul çok sıkıştığı bir zamanda diyelim 50 yıllık namaz kılma dönemimiz var. Melek düğmeye bastı. 2 yıllık eksik namazlarımız var. Askerdeyken, öğrencilik sırasında, delikanlık çağında neyse 2 yıl eksik namazlar kırmızı yanıp sönüyor mesela. Alarm ver. 2 yıllık eksik namaz. Allah Resulü hadis-i şerifinde buyuruyor. Bu şekilde diyor yarın kıyamet günde ilk sorulacak namaz da olacak. Ve namaz dökümü çıkarılınca kul eksikleri görünce eyvah bu iki yıllık namazı ben nasıl telafi edeyim. Burada kaza imkanı da yok. Acaba bunlar için ne kadar azap görürüm cehennemde kalırım diye telaşa kapılır. Ve Cenab-ı Hak bakın bakalım bu kulumun an kıldığı namaz var mı? Tetavvuh kelimesi var orada Nafilet fazla kıldığı namaz. Dolayısıyla bu eksiklik Tatavvan kıldığı namazlarla tamamlatılır buyruluyor hadis-i şerif metninde. S-M i̇şte bunu e, eksiği tamamlatılır yerine işte farz namazlardaki tam huşulu kılamaması, eksik olması, yanlışlıkla rekat, dört rekat yerine üç rekat kıldığı falan varsa o eksikler tamamlatılır gibi zorlama yorum olmuş kanatımızca. Yani çok mecbur kalınca kaza namazlarını tabi kılmakta var dünya hayatında ama her nasılsa buna rağmen eksik namaz kalmış olabilir. Bülü uçağından itibaren gözümüzden kaçan. Melek düğmeye bastığı zaman amel defterine bunlar karşımıza tabii ki çıkacak. Çıkınca da eksikler bununla tamamıttır Oruca sıra gelince buyuruyor Peygamberimiz. Ee, diyelim yine askerdeyken çocukluk dönemimizde falan iki yıllık eksik orucumuz kalmış bilfarz. Tutulamamış oruç var. Düğmeye bastım melek. İki yıllık, iki ay oruç eksik görünüyor. Eyvah bu oruçların acaba cezası ne olabilir diye kul telaşa kaplıyor buyuruyor, buyuruyor Peygamberimiz. Onun üzerine Yüce Allah, bakın bakalım bu kulumun tetavvan tuttuğu oruçlar var mı buyurur. Buyuracak. Yine tetavu kelimesi var hadis-i şerif metninde. Fazladan tuttuğu oruç. İşte 10 Muharrem'de diyelim, 11 Muharrem'de tutmuşuz. Mübarek günlerde neyse e, tuttuğumuz oruçlar var. Pazartesi, Perşembe günleri falan. İşte bu fazla oruçlarla eksikleri tamamlatılır buyurulmuş. Zekat içinde aynı şey. Fakir fukara yardım etmişiz zaman zaman. Zekat aklımıza gelmemiş mesela. Ama fakirlere yardım etmişiz. Aynen zekatın vereceği yerlere verilmiş birçok yardımlarımız var. Yetimi, öksüze, dola yardımcı olmuşuz mesela. Ama zekat aklımıza gelmemiş. Şimdi zekat hesaplamasında melek düğmeye bastığı zaman tabi eksikler. Diyelim iki yıllık ödemediğimiz zekat dönemi var. Zengin olduğumuz halde ihmal etmişiz. Karşımıza çıktı. Ama bu arada o zekat miktarı ne kadar tutuyor? Diyelim yirmi bin lira. Ver, verilmeyen zekat var. Ama tetavuan verdiklerinize bakıyorsunuz. Amel defterinde. 200 bin lira ömür içinde fakir fukaraya yardımcı olmuşsunuz. 20 bin lira zekat borcu var. 200 bin lira yine zekatın verilebileceği fakir fukaraya yapılan tetevvan yapılan yardımlar var mesela. İşte bu eksiklik onunla giderilir. Yani bu hadis-i şerif kanaatimizde çok önemli aslında. Bu fazlatan yapılan ibadetler yarın çok sıkıştığı zaman kul onun yardımına ee, bu eksikleri tamamla da, tamamla da bunlar devreye girebilir. Bunlar Yüce Allah'ın rahmetini merhametin eseri olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden kısaca gerek evabin namazı, gerek kuşluk namazı, gerek duha e, ve diğer e, namazlar tabi fazladan kılındığı zaman yarın kıyamet gününde bunların ecri sevabı karşımıza çıkar ve bunun hiçbirisi zayi olmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, sabah namazına, kirahat vaktine üç dakika kala kalktık. Abdestin farzlarını yerine getirdik. Sabah namazı içinde e, sünnetleri terk ettik. Rükû ve secdelerdeki tespihleri de bıraktık. Namazımız sahih olur mu, tekrar iade etme gerekir mi diye sormuş. Tabii üç dakika bayağı kısa bir zaman. E, tabii ki güneşin doğması derken, Herhalde takvimdeki e, dakikaya göre kardeşimiz e, bunu söylüyor. Kritik bir dakikalar tabii. Şimdi bildiğimiz gibi sabah namazının şöyle bir özelliği var. E, eğer sabah namazını kılarken güneş doğarsa namazdayken namaz bozulduğu kabul ediliyor. İadesi gerekiyor yani. Neden? Çünkü güneşe tapanlar genel olarak tarihi süreçte hep güneş doğarken eğilirilen secdeye kapanırlar. Bu güneşe tapmanın simgesel e, şirk koşmanın özelliği olarak tarihte yerini almış. İşte bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle güneş doğarken olan namaz namaz kılınmaması gerektiği yönünde sahabeyi uyarmış. Bu sebeple de İslam alimleri e, ilgili hadisleri değerlendirerek demişler sabah namazı kılınırken güneş doğarsa namaz bozulur. Ve kuşluk vaktinde artık 40-50 dakika geçtikten sonra e, sabah namazını yeniden kaza etme gerekir. Sünnet de ayrıca kılınır de, demişler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bildiğimiz gibi 4 tane kılamak, daha önceden kılamadığı kaza ettiği namazı var. Birisi de sabah namazıdır. O da hiç kalkılmama yoluyla tabii ki. Bir seferden dönerlerken çok yorgun oldukları bir zamanda Bilal-i nöbetçi bırakmış Peygamberimiz. İstirahata çekilmişler. bilal Habeşi de aşırı yorgunluktan uyuyakalmış. Sabah namazına uyandırması Peygamberimiz tarafından söylendiği halde bilal Habeşi bu vazifesini yapamamış. Ve herkes uyuyakalmış. Güneş Hz. Ebevek'in sırtını yakınca ilk defa o uyanmış. Kuşluk vaktine doğru. Ondan sonra tabi Bilal Habeş peygamberimiz kalkınca ya Bilal sana güvendik ya da seni nöbetçi bıraktık niye ihmal ettin deyince sizi uyutan Allah Bilal'i e de uyutu demiş Bilal Habeş Hazreti. Peki abdestlerinizi alın demiş peygamberimiz. Hazırlanmışlar. Sabah namazının sünneti önce kılınmış. Arkadan Bilal Habeş'i kâmet getirmiş ve peygamberimiz cemaatle sabah namazını kıldırmış. Ne zaman? Kuşluk vaktinde. Bu bir defa olmuş Yalnız o yüzden zamanında kılınamayan namazın ilk fırsatta kaza edilebileceğine peygamberimizin sabah namazı örneği bize fikir veriyor. Ama güneş doğarken kılmak yerine kazaya bırakmak daha uygun olur. Bu üç dakika bilemiyorum kardeşimizin eğer tam Güneş doğma noktasına gelmişse namazını iade etmesi tavsiyedir tabii ki. kritik dakikalar diyebiliriz. Tabii sünnet orada kılınma vakti yok. Çok mecbur kalındığı zaman sünnet terk edilebiliyor sabah namazının. Terk etmemek lazım ama çok sıkışık durum varsa sünneti kılmadan farz, farzı kurtarmak anlamında. Güneş doğmadan önce farzı kılmakla yetinilebilir. Kardeşimizin söylediği gibi tesbihlerden de fedakarlık edilebilir. Asgari Subhanallah diyecek kadar rükuda durmak secdede o şekilde durmak tesbihleri okuma fırsatı zamanı olmayacaksa o şekilde de e, tadil erken Hanefi mezhebinde olabiliyor. Yani ne kadar vacip hükmünde görülse de e, bir defa Sübhani Rabbil Azim diyerek de Secdeden başlığımızı kaldırsak secde e, yeterli oluyor, olabiliyor. Dolayısıyla e, hızlıca kılmak yoluyla e, tamamladıysa iade gerekmeyebilir. Ama çok kırıttık dakikalar, yaklaşmış görünüyor. Akşam namazı için aynı şey söylenmemiş mesela. Akşam e, daha doğrusu e, ikindi namazını zamanında kılamadıysak, akşam güneş batarken kılmak durumunda kaldıysak, namaza başlayıp bir iki rekatını falan kılınca artık namazı bırakmıyoruz. Güneş batsa bile devam ediyoruz. Ve o günün ikindi namazını vaktinde kılmış sayılıyoruz. Kerahat vakti olmakla birlikte. Tabi bir mazeretimiz varsa geçerli mazeretimiz Cenab-ı Hak bilir. Keyfi olarak tabi ki o zamana bırakılmaz ama her nasılsa ikindi namazı vaktinde kılınamadıysa en son güneş batarken bile olsa namaza duruyoruz. Ve namazı e, vaktinde kılmış olarak tamamlayabiliyoruz. Bu, güneş batarken için musamaha gösterilmiş. Sebebi de güneşe tapanların güneş batarken secdeye vardıklarına dair rivayet yok aslında. Tarihi süreçte hep güneş doğarken sabahları bu işi e, secdeye varmayı güneşe tapmayı e, yapıyorlarmış güneşe tapanlar genelde. O sebeple buna dikkat çekilmiş. Güneş batarken olan secdeye mı örnekleri güneşe tapanlarda yok. Burada azıcık müsamaha gösterilmiş. Diğer namazlarda bu tabii ki söz konusu değil. Yani ikindi, öğlen namazını kılarken mesela ikindi ezan okundu diyelim. Bir şey gerekmiyor. Hatta ikindi ezanı okundu e, öğleni kılamamış durumdayız mesela. Önce öğleni kılayım ondan sonra ikindiyi kılayım. Caiz olabilir. Akşam namazını kılamadık diyelim yaz sezanları okunmuş. 10 dakika 20 dakika geçmiş vakti girmiş. Akşam namazını henüz kılamadık her nasılsa. Şu Önce şu öğlen şey, akşam namazını kılayım ondan sonra yasıyı kılayım desek ona da kapı açık. Hatta sahibi tertip olayı var bildiğiniz gibi. Beş vakit namazdan daha az namazlarımız kazaya kalmışsa Önce o vakit namazını kılıyoruz. Ondan sonra işte bir, yani bir kazaya kalan namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra o vakit namazına sıra geliyor. Sahibi tertip diyoruz buna bildiğimiz gibi. Çünkü peygamberimiz beş vakit namazdan az namazı kazaya kaldığı için ve sahabiler sahibi tertip oldukları için önce mesela Hendek gazvesi sırasında öğlen ikindi akşam namazı kılınamamış düşman saldırıları fırsat vermediği için. Yastı namazı vakti girdikten sonra düşman çekilmiş, abdestler alınmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırasına göre namazları kaza ettim. Önce öğle namazını kıldırmış. Şimdi sırat-ı zuhru kılıyoruz demiş Peygamberimiz. Öğle namazına fazlını kıldırmış. Ondan sonra e, şimdi salat-ül asrı kılıyoruz da ikinci namazını kıldırmış. Üçüncü olarak sırat magrib yani akşam namazını kıldırmış. Ondan sonra sırat-ül eşya namazına sıra gelmiş mesela. Buna sıraya uymak diyoruz, sahibi tertip. Uygulama böyle olmuş. Ama beş vakit namazdan fazla, üç beş gün, on gün neyse, eksik namazları olan kimse bu şeyini kaybedir özelliğini. O yüzden vakit namazını kıldıktan sonra kaza namazını ayrıca kılması gerekiyor. Ama önceden kılayım derse, yani öğle namazına gittik diyelim, camiye girdik cemaat hazırlık yaparken ederken müezzin 10 15 dakika geç farza durulacak bunu görüyoruz. Ya yani vaktim var. Ben bir kaza namazı kılayım desek o arada kılabiliriz. Öğlen namazı farzdan önce bir önceki namazı sabah namazını diyelim kılamadığımızı hatırladı ya da kılamamış durumdayız. Bugün kılamadığım sabah namazını şimdi kaza edeyim dese öğlenimizin farzdan önce edebilir. Bir tek güneş doğarken, batarken, bir de tepe noktası hariç kazanamızı her zaman kılınabildiğini biliyoruz. Öncelikli bir namaz olduğu için. O yüzden bu gibi durumlarda e, kera, kerahet vakitleriyle ilgili e, güneş doğarken, batarken, tepe noktası dışındaki zamanlarda kazanamızı farzları da önce de kılınır, sonra da kılınabilir. Buna da bir engel yok. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken, hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşçakalınız.